يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقل حديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه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 Kaç taneydi? İki taneydi. Bunlardan birisi Kur'an ve Samimiyet ihlası. Evet. Birisi ihlas, o biri Kur'an ve sünnete uygun olması. Yani bir amel, Kur'an ve sünnetin emrettiği bir amelse, bunun aynı zamanda ihlasla yapılması lazım ve Kur'an ve sünnete uygun yapılması gerekir. Makbul olması için. Nichten, jullie kennen mijn Aisha. radiallah one hand rewaited het had hadis staat. Die er alice Hij salam. "Men aapdetha fi amrin haza. "Maar niet minu, "Kim bizimbu zin boe ishemus de? Ei boedinemus de? Kandisendan parsa bir şeyi yaparsa. "Yani amrimus allmijan bir şeyi yaparsa, bushei şey merduttur. "Tamam? Merduttur. Red olunur. "Bir başka hadis "Men amila amelan. "Kim bir amel işlerse. Maar is aleyhi die emir emiruna, ei, dus de Adam bid'at üretirken ne yapıyor? Diyor ki mesela dat, dinde var mı? Var. Namaz dinde var mı? Var. Zikir var mı? Var. Dolayısıyla ne yapıyor? Diyor ki, şu değerler dinde olduğu için diyor, bunda olmayan, yani namaz diyor dinde var, İşte efendime söyleyeyim ee, zikir dinde var. Hayır biz buna ne diyoruz arkadaşlar bidattaki tanımı? Biz buna diyoruz ki izafi bidat. İzafi bidat ne demek? Aslı dinde olup uygulama yönüyle uygulama yönüyle dinde olmayan şeye de izafi bidat denir. Evet namaz var ancak Allah ve Resulünün emretmediği bir namaz bidat kapsamındadır. Evet zikir var bu dinde. Ancak Kur'an ve sünnetin emretmediği bir şekilde yapılan zikir izafi bir cinsindendir. Yani adam hoplayıp zıplayarak duvarlara vurarak bilmem ne böyle zikir mi olur yani mesela? Ha biz bakacağız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu ve ashabı bunu yaptılar. o zaman diyeceğiz ki Ey bu dinin aslındandır. İşte bu anlamda insanlar böyle niyetlerle yaklaşıyorlar ve diyorlar ki yani ne var yani ben şu ibadeti yaparsam? Ya da ne var? Şu namazı kılarsam. Hayır öyle değil. Kur'an ve sünnetin emrettiği ölçülerde olmayan bir şey Kur'an ve sünnetin dışında kalır. Buna izafi bidat diyoruz. Bununla beraber ihlas şarttır. Ayet Celile'de وَمَا اُم۪يرُ اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Onlar halis bir şekilde Allah'a ibadet etmekle emir emrolundular. İhlassız cihat kabul olur mu Ablukadir? İhlassız namaz kabul olur mu? Olmaz. İhlassız hangi ibadet? Ey isterse mesela şimdi Suriye'de şeriat ilan etsin. Örnek veriyorum. Ve bu toplumu müreffeh bir noktaya getirsin. Bitti. Eğer Allah rızası için yapılmıyorsa bir amel vallahi kıymeti yoktur. Bu sebeple ihlas şarttır arkadaşlar. Evet, onun dışında da biz ne demiştik? Dua, talep duası nedir? Ve ibadet duası. Her ibadetin aynı zamanda bir dua olduğunu ifade etmiştik. Ve bununla beraber demiştik ki sadece Allah'a dua edilir. Bununla ilgili ayetleri de Ahkab suresi 5 ve 6. ayet, Maide suresi 76. ayet, e, Araf suresi 191-192 ve bir sürü ayet delil olarak getirmiştik. Ve demiştik ki yaradılmıştan yardım istemek caiz midir? Evet. Caiz midir? Bu e, e, çeşidi vardı onların. Caizdir Hacabi. E, caizdir. Hangi şartlarda caizdi? Hayatta olması gerekir hocam. Bir. Hayatta olacak yardım istediğimiz kimse. Gücünün yetmesi. O kişinin gücünün yetiyor olması. Üçüncüsü? E, yardım, e, yardım istediğimiz kişi orada olması. Ha, yani şu an burada olmayan Ablu Kadir'den. Yardım istemenin bir şirk olduğunu anladık değil mi? Yani desek ki ya Ablukadir Geylani desek, burada olmayan, bizi işitmeyen, ölmüş olan bir kimseye sığınmak manasındadır. Biz bu dini kimden öğreniyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor biliyor musunuz? Ve izâ iste'ante feste'iz billâh. Yardım istediğin zaman ancak Allah'tan iste. Bu söz bize hangi ayeti hatırlattı? يَكَنْ نَسْتَعِينَ Yalnız senden yardım isteriz. فَاِذَا اِسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ İstediğin zaman sadece Allah'tan iste. فَاِذَا سَأَلْتَ فَاسْعَلْ بِاللّٰهِ Ey istediğin zaman da sadece Allah'tan iste. Yardım is te doen iste. Tevekkül ettiğin sadece Allah te doen is te Allah te bu is. Je moet jezelf aan Allah zeggen. in moet jezelf aan Allah zeggen. Je moet jezelf aan Allah ta Je moet jezelf aan Allah zeggen. in moet jezelf aan Allah zeggen. Je moet jezelf aan Allah Haydi şunu kaldıralım. Güç yetirebiliyor olması yani bunu kaldırabiliriz. Ve yanımdakinden yardım isterim. Bu kevni bir yardımlaşmadır. Ancak bu adama diyemem ki hele kardeş şu yağmuru bir durdur da evimize gidek mesela. Örnek veriyorum. Ancak bunu söyleyenler olduğunu biliyorum. Mesela bunu söyleyenler var. Adam diyor ki ey falan hazretleri şu yağmuru durdur diyor. Aynen bu şekilde. Bir kardeşimizin maalesef babası bu şekilde Allah'a değil Ne yapıyor? Bir başkasına haşa bu ilahlığı veriyor. Bunlar çift çeşitleriydi. Tabii konumuz akaid dersi. Bunlar önemlidir. Bir de kalbin bazı halleri var. Bu da korku, haşiyet ve rahbet. Korku nedir? Haşiyet nedir? Rahbet nedir? Bu kavramlar bizim kalbimizin yaşaması gereken, Yani imanla dolu dolu bir sinenin yaşaması gereken hallerdir. Ve bunlar Kur'ani kavramlardır. Ve Allah'tan korkmak kulluğun en zirvesidir. Değil mi? En zirvesidir Allah'tan korkmak. Bunu da çeşitlendireceğiz. Allah subhanehu ve teala kitabında seçkin kullar, melekler, enbiyalar, ve salih kimselerden bahsederken onların korku, haşyet ve rahbetlerini sadece Allah'a has kıldıklarını belirtmiştir. Nahl suresi 50. ayette bakınız Rabbimiz ne buyuruyorlar? Ne buyuruyor? Yakafuna rabbahum min fokuhum. Onlar üzerlerindeki rablerinden korkarlar ya da üstlerindeki rablerinden korkarlar. Subhanallah. Allah'a mekan isnat ettik öyle mi şu an bu ayeti okuyarak? Bakınız ben okumuyorum. Ben söylemiyorum. Ayet Nahl suresi 50. ayet. Melekleri kastederek ey Allah subhanahu ve taala onu tesbih eden onu yücelten melekleri kastederek diyor ki yahafun rabbahum onlar rablerinden korkarlar min fawkihim üzerlerindeki rablerinden korkarlar ve yefalun ma yu'marun ve kendilerine de her emredileni yerine getirirler. Aleykümselam ve ediniz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 Ama folk derken yani biz bu semaları kastetmiyoruz. Bütün mahlukatın, ey alemlerin her şeyin üstünde hani dedi ki dikkat gök, ondan sonra elma, ey yani ondan sonra e, kürsi, ondan sonra arş, sonra Allah subhanahu ve teala her şeyin üzerindedir. Bakın bu ayette Rabbimizin bir sıfatını ispat ediyor. Tıpkı Resulullah aleyhissalatü vesselam Uyumadan önce yaptığı duada Diyor ki Allahumme Inneke entel evvelu fe leyse kableke şey Ve entel ahiru fe leyse Baadeke şey Dikkat edin ey Rabbim sen evvel olansın Senden evvel Hiç kimse yok Şimdi bu sıfat Mesela matrudi akidesinde Ya da eşari akidesinde Diyorlar ki kıdem sıfatı Belki Aha. askerlik yapanlar Daha iyi bilirler ne diyorlar Kıdemli diyorlar Kıdemli ne demek Neyse. Yani kıdemden kasıt he, o daha eski demek. Bu adam kıdemli demek. Yani derler kıdemli yani benden önceki devre anlamındadır. Kadim dostum. He. Kadim yani eski dost. Eski, önceki. O yüzden mesela ben şu konuda da hassasiyet olması gerektiğine inanıyorum. Kur'an ve sünnet mensupları. Mesela Allah subhanahu wa ta'ala. Kedem, kedem, kedem, unnarukastetti, jani, baxlang, gjuolmian, yani tariefedjur, lardurudur. Pekke Allah azza waggeledjurki. Allah azze ve celle Diyor ki el evvel -Ev Yani Allah'ın isimlerinde saydığınız zaman el evvel var Aynı şekilde hadid suresinde de el el vel -Ahir Vel, -Zahir -Vel -Batın. Diye geçer. Ayetin ilk sayfasında, ilk ayetler. Sayfanın ilk ayetleri. Şimdi Allah Subhanahu ve teala kendisini nasıl tanımlamış burada? Başlangıcı olmayana hangi lafzı kullanmış? El evvel demiş. O zaman onun kulları da o kendini nasıl isimlendirdiyse o şekilde isimlendirir. Kıdem, müdem dem demezler. Ne derler? El evvel. Çünkü Allah'ın isimleri tevkifidir. Kendisi belirler, biz ona isim koyamayez. Allah subhanahu wa ta'ala, kendisinin başlangıcı olmadığını, yani ne kadar geriye gidersek gidelim, Allah subhanahu wa ta'ala vardı. El-akhir, ne kadar ileriye gidersek gidelim, o bakidir, sürekli var olacaktır. O zaman Allah azze ve celle demiş ki, el-evvel. İşte aleyhisselatü vesselam, o uyumadan önceki duasında diyor, Allahumme inneke ente el-evvelu fe leyse şey.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 Allah Resulü a.s. buyuruyor Hudu anni menasikuk Ibadetlerinizi Benden öğreniniz Burada da ayette Nahl suresi 50. ayette Ya hafune rabbehum Min faukihim Onlar üzerindeki Rablerinden korkarlar Ve yefalune ma yu'merun Ve kendilerine her emredileni Yaparlar kimler Melek. Melekler İşte bu, dikkat edin, yahafun, خَوْف Övülmüş bir şeydir. Övülmüş bir e, duygudur. İmandan kaynaklanan. İşte burada Rabbimiz subhanahu ve teala bu melekleri överken onların Allah'tan korkmasını ey övmektedir. Ve yine Enbiya suresi 28. ayette Rabbimiz buyuruyor وَهُمْ min خَشْيَتِهِمْ مُشْفِقُونَ Onlar Allah korkusundan titrerler. Onlar Allah korkusundan titrerler. Enbiya suresi 28. ayet. Yani dikkat edin bu korku övülmüş bir korkudur. Ve yine böyle bir korku kime karşı duyulur? Allah'a karşı. Bir başkasından bu şekilde korkmak küfürdür. Bunlara değineceğim. Küfürdür. Allah'tan korkar gibi bir başkasından korkmak küfürdür. Bunun adı devlet olur. Sistem olur. Bunun adı efendime söyleyeyim. Hangi güç olursa olsun. Düşman olur veya başka bir şey olur. Böyle bir korku çeşidi ancak Allah'a duyulur kim olursa olsun. Onlara geleceğiz inşallah. Yine Maide suresi 44. ayette Rabbimiz bu korkunun sadece kendisine has kılınması gerektiğini haber veriyor. Ve buyuruyor ki fele <gülüyor> tahşavun İnsanlardan korkmayınız. Kimden korkalım? Veğşavni <gülüyor> ey benden korkun diyor Allahu Teala. İnanın ki bu ayetlere insanların kulakları kapalıdır. Ama bu korku demin dediğimiz <gülüyor> ölüm korkusu olur, başka bir korku olur ama Allah'tan korkar gibi. Bunlara değineceğiz. Ve yine Bakara suresi 40. ayette de bir, bu ayet haber veriyor. <gülüyor> Yalnızca benden korkun. Dikkat edin burada rahbet olarak geldi en başka yerde hachiet olarak geldi. Dolayısıyla Rabbimiz Sa sadece benden korkun. Rahbet ve hachietin her ikisi de korku manasına yakındır. Rahbet sonucu sonucu kaçmaya varan korkudur. Rahbet ve ferhabun. ferhebun. Nereye, nereye kaçın? Bakın diyor ki rahbet sonucu kaçmaya dayanan. Adam Allah'tan öyle bir rahbet ediyor ki neyden kaçıyor? Günahtan kaçıyor. Haramlardan kaçıyor. Allah'a kaçıyor tabiri caizse. Allah Azze ve Celle diyor. Feiyyaya ferhebun. Ey bana. Evet yalnızca benden korkun ey o haramlardan o şey yasaklardan. Subhanahu ve Teala'nın koyduğu yasaklardan kaçınmaya rahbet olarak Rabbimiz haber veriyor. Bundan ötürü rahbet beraberinde bir eylemi gerektirir. Çıkın ist istatistik yapın. Bu istatistiği isterseniz üniversitede yapın. İsterseniz toplumun içerisinde <gülüyor> yapın. İsterseniz maalesef bu AVM'lerde yapın. Yüz kişiye sorun. Sonra bin de diyebilirsiniz. Allah'tan korkuyor musunuz sorusuna verecekleri cevap nedir? Bana söyleyiniz. Bir kişi çıkar mı korkmuyorum diyen? Ha, belki aklı yoktur. <gülüyor> yani bakın istatistik bu. Ama rahbet başka bir şeydir. Haşyet başka bir şeydir. Hauf başka bir şeydir. Sadece Allah'a duyulan. İşte Allah subhanehu ve teala buna bakar. Yani adam Allah'tan kork korkup bunun gereği olan eylemi yerine getirdiği zaman bu duygunun hakkını yerine koymuştur. Lafla bizden iyi Müslüman yoktur. Allah-u Ekber. Yani lafla bizden iyisi yoktur. Toplum olarak da böyleyiz. Yani sen Kur'an-ı Kerim'i yere koyunan ki fırça yersin. Aa bu Kur'an-ı Kerim değildir. Ama Arapça yazıyor. Benim mesela çok rencide ederler yani. Bunu gönlüyorum. Bu adama bak ya. Yani sigara kağıdında biri Arapça yazıyordu mesela. o Sardıkları. He, onları kaldırırlardı yani. <gülüyor> Çünkü niye? Oku diye... İlk emri oku olan bir dinin okumayan o kadar çok müntesibi var ki. Emri oku. Okuyor ancak anlam bilmiyor, mana bilmiyorum. Aleykümselam. Evet. Haşyet ise insanın derininde korktuğu şeyin büyüklüğünü ve hakimiyetinin mükemmelliğini bilmesine dayanan korkudur. Haşyet Allah subhanahu ve teala'dan haşyetmek وَمِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ayetini hatırlayın. Onlar Allah korkusundan titrerler buyuruyor. Enbiya suresi 28. ayette. Dolayısıyla eee bu da bu da insanın derininde, kalbinde hissettiği Allah'a karşı hissettiği korkunun adıdır. Korku 4 türlüdür arkadaşlar. Yani peki hiçbir şeyden mi korkmayacağız? Hiçbir şeyden mi korkmayacağız? Korkacağız. Ee, yani karanlık, rüzgar veyahut efendime söyleyeyim bir köpek çıkar önümüze yani biz korkmayalım mı? Nedir bu korku ve çeşitleri? Meşru olan korku nedir? Olmayan korku nedir? Öncelikle bu dört kısımdır. Birincisi gizli korku. Beraberinde alçalma, boyun neyme ve sevgi olan korkudur. Bakın dikkat ediniz. Korku bir beraberinde ne var? Sevgi var. Allahu ekber. Bu korku ibadettir. El ibade. Yani bu ibadetin ta kendisidir. Yalnızca Allah'tan böyle korkulur ki bunun aksi sadece Allah'ın güç yetirebileceği bir konuda Allah'tan başkasından gizliden gizliye korkmaktır. Yalnızca Allah'tan böyle korkulur. Bunun aksi ise sadece Allah'ın güç yetirebileceği bir konuda Allah'tan başkasından gizliden gizliye korkmaktır. allah Teala dışında başkasının kudreti, meşiyeti yani dilemesi ve gizli gücü ile kendisine dilediği gibi hastalık veya fakirlik verebileceğine ya da canını alabileceğine İnanmak ve benzeri hususlar. Kim bize örnek verebilir? Niye alacaksınız? Biz söyledik yani. Ondan sonra yarım saatte bitir hocam ha. Bazı kişiler hocalarının kalplerinden bile geçirdiklerini bildiğini söylüyor. Evet. Hocalar bizi görüyor. Hah. Allah'ın görmesinden değildi. Yani şimdi, şimdi ben de desem ki diyelim ki senin bir üstadın var. Bir şeyhim var. Ha, ben dedim ki sana, yani biz o, o vakideye diyoruz. Yoksa hepimizin şeyhi var, ilim, ehli, yani kendisinden faydalandığımız alimler var. O ayrı bir şey. Şimdi ben sana dedim ki, kardeş o bir beşer değil mi yani? O da yanılabilir. Sen diyorsun ki öyle deme bak, yam ağzın yamulur yani. Değil mi? Ya da diyorsun ki seni çarpar. Allahu akbar. Subhanallah. bu Bu sadece Allah'a ait bir şeydir. Yani ne demek istiyor? Sanki o benim yanımda ya da beni işitiyor veya beni görüyor es-semî' işitmesinde mükemmel olan sadece Allah subhanehu ve tealedir. bakın sadece diyorum peygamber demiyorum sadece Allah subhanehu ve her şeye kadirdir her şeye alimdir her şeyi görendir dolayısıyla böyle bir inanç ehli sünnetin akidesi değildir Ehl-i sünnetin inancı değildir. Yani belli sakalı uzun adamları örnek veriyorum. Allah iyilerinden razı olsun. Bakın tenzih ediyorum yanlış anlamayın. Ben akideden bahsediyorum. İyi olan bir kimseyi bile şu an demek ey onunla ilgili dur ya onu eleştirme. Eleştirme. Onu eleştirirsen yamılırsın çarpılırsın bilmem ne bu batıl bir inançtır. Bu şirk bir inançtır. Bu Allah subhanehu ve tealeyi birlemekle örtüşen bir inanç değildir. La ilahe illallah ilkesine la ilahe illallah sözüne tevhide aykırıdır. Dolayısıyla burada beraberinde korkuyu ve sevgiyi dikkat edin. İşte bu tip adamlara hem o korku duyuruyor hem o Sevgi duyuruyor. Bu sadece Allah eh, duyulması gereken bir şeydir. Dolayısıyla bir Müslüman la ilahe derken işte ve bakınız bunu diliyle söylüyor kalbinde bu kadar put biriktiriyor bu insanlar. Mesela demin ismi geçti diye bu Kadir Geylani. Mesela Hasan-ı Basri. Ya da başka kim varsa Allah onlardan razı olsun. Allah onlara rahmet etsin. Gerçekten bu dine hizmet etmiş kimselerdir. Ancak onları örnek alayım deyip de onları ilahlaştıran, onlara ilah gücü veren veya insanüstü bir noktaya koyan kimseler gerçekten batıldırlar. Adam bana diyor ki, namaz kılmayan bir insan dikkat ediniz. Namaz kılmıyor. Bana şu soruyu sordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam ölmüş müdür? Vesselam? Dedim ki evet o vefat etmiştir. Öyle deme hocam ya. Adam kafasından ki duvara vuracağını şaşırdı. Dedim ki Allah ayette buyuruyor ki Muhammed de ölecek siz de öleceksiniz. Ayet Kur'an Yani diyor ölmekten kastın dedim. Her insan nasıl ölüyorsa öyle öldü. Abduhu ve Resuluhu. Abdi o bir kuldu. Ey kuru ekmek yiyen açlıktan karnına taş bağlayan bizler gibi affedersiniz defi hacette bulunan acıkan savaşta yaralanan ancak yeryüzünün en hayırlısıydı. Ancak Allah toprağa haram kıldı ki onun cesedini yesin. Enbiya'nın cesedini toprak yemez. Ancak bu bizim akidemizdir. Ancak Muhammed Aleyhissalatu vesselam O de Lijkt kane lekum fi er Usvetun hasene Muhakkak de sizin için een Resulullah'ta güzel is? Vardır je ziet dat er voor jullie in de Rasul Allah goede is de is Allah. da sizi Sevsin. Ancak Bütün bunlara rağmen ve vefat ettiğinde Ebubekir radıyallahu anh dediği gibi kim Muhammed'e tapiyorsa Ali seyidüselam bilsin ki o ölmüştür. Bilsin ki o ölmüştür. İşte bizim akidemiz. Ancak kim Allah'a ibadet ediyorsa bilsin ki o haydır, la yemuttur. Haydır, la yemuttur. İşte bizim akidemiz budur. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sevmek, onu sevmek, onu ilahlaştırmak demek değildir. Onun getirdiği risalete tabi olmamış, bana sevmekten bahseden kimsenin, hani o ölmüştür sözüme tepki gösteren, ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin, dininin izlerini kendisinde aradığımda görmediğim insanların, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı anlayamadıklarını, üzüntüyle karşıladım. Ey Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek, onun getirdiği risalete hakkı ile sarılmaktır. Onun emrettiği gibi ibadet etmektir. Onun emrettiği gibi kulluk etmektir arkadaşlar. Çok önemli bir konu. Bu kısım korkunun. Allah'tan başkasına karşı duyulması asla caiz değildir. Çünkü bu uluhiyetin gereklerindendir. Neymiş? Böyle bir korku uluhiyetin gereklerindendir. Kim bize uluhiyeti tanıtacak? Neydi uluhiyet? <gülüyor> Efendim? Kendi fiilleriyle? Evet. Kulun kendi fiilleriyle Allah'ı birlemesi neydi? ulûhiyet tevhidi gerçekleşiyordu. Kendi fiilleri neydi o kendi fiiller? Yani namazıyla, duasıyla, yaptığı vesaire ibadetlerle. Hah. O zaman burada da ne yaptı? İşte bu korkuyu bir başkasına duyarak ne yaptı? Ulûhiyet tevhidini başkası üzerinde gerçekleştirmiş oldu. Yani ulûhiyet tevhidini e, bozdu. Hani nasıl ki kurbanı Allah'tan başkasına kesmek ulûhiyeti bozuyorsa, fiillerimizde nasıl ki Allah'ı birleyecektik? Duamızda nasıl Allah'ı bir diyecektik? İşte bu eylemde de yapılan şey uluhiyet tevhidinin kendisini bozar. Kim Allah'ın yanında ona benzer edindiği şeyden böyle korkarsa müşrik olur. Nitekim müşriklerin putlarına ve tanrılarına olan inançlarında bu itikat vardı. Zümer suresi 36. ayette şöyle onları haber veriyor Rabbimiz. Woeh, en je hoeft je niet ondan başkalarıyla korkutuyorlar. is yani Allah'tan başkalarıyla. Yani Muhammed jezelf vesselam Het müşriklerine ey falan oğulları je jezelf oğulları Het is niet zo zaman je karşısına dediler ki karşısına dikilip dediler ki je öyle deme. Öyle dersen uzza senden intikam alır. Lat putu senden intikam alır. Menat senden intikam alır. Neyle korkutmuşlar? Seni ondan başkasıyla. Dikkat edin onlar Allah'ı inkar etmiyorlardı. Ancak Rabbimiz subhanehu ve tealeye has olan vasıfları o putlara vererek ilahlaştırmışlardı. Allah subhanehu ve teale de Muhammed aleyhisselatü vesselame Ey Zümer suresi 36'da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 korkarlar. Öyle korkuyorlar ki hatta taleplerini bile oraya yapıyorlar. Önceki derste yapmıştık arkadaşlar, işlemiştik. Allah'tan başkasından hani dua ishetmek. Diyor ki: "Yed'u min dunillahi ma la yedruhu ve ma la yenfa'u." Allah'tan başka kendisine zarar da vermeyen, fayda da vermeyen şeye dua eder. Açın bugün teknoloji var. İnternette bakınız. Deyin ki falanca türbe filanca böyle hele bir de bir tane oruç baba var. Dersin ki herkese iftar ettiriyor oruç bu. Yani böyle bir şey yok. Sınava girecek oraya gidiyor kalemini onun türbesine sürüyor. Ondan evlat istiyor. Vallahi evlatlarla bizi rızıklandıran sadece Allah'tır. Ondan iş istiyor, aş istiyor, araba istiyor. Allahu ekber. Vallahi bizim ilahımız tek bir ilah'tır. Ve onlar Hiçbir şeye malik değillerdir. Hiç, bakınız, hiç bir şey, ya bir bir e, toz tanesi kadar onlara bir yetki ve hak yok. Çürümüş kemiklerin size nasıl bir faydası olur? Yed'u le men darruhu akrabu min nef'i. Hatta zararı faydasından çok olana dua eder. Ne demiştik onu? Geçen, sen söylemiştin Nazım kardeş. Zaman harcıyor. Zaman harcıyor. Para harcıyor, kurban kesiyor. Aynen öyledir. Dolayısıyla bu akide şirktir ve günümüzde en çok görülen şirk çeşidi midir arkadaşlar? Evet, evet. Bunu söyleyince bize Vahhabi diyecekler. Bak haberiniz olsun. Emin misiniz? Evet. Bir de Ramazan geldiğinde bu şeylerin reklamını yaptık. Mısır Ramazan ayı geldiğinde. geldiğinde Allah'a bekle. Ben Allah Allah. özellikle e, haberleri seyrederken baktım ramazana ayının ilk günü oruç balık türbesi dolmuş. Muhabiren öyle söyledik, oruçmamadan oruç ne istedi? Yani oradaki dolu kalabalığı Az önceki söylediğiniz istekleri istiyorlar. Sanki meşru bir işmiş gibi. Yani, Aynen. Televizyonlarda haberlerde bu böyle verilince... Peki, peki bakın yani, arkadaşlar. Yasak. Diyanet mensubudur kardeşimiz. Soruyorum. Diyanete sorulduğu zaman bütün bunlar dinde var mı diyor yok mu diyor. Yok. Diyanet bunu bizzat diyor ki bunlar hurafedir. Bunlar bir bunlar şirktir diyor. Ama demokrasi öyle bir puttur ki gidip demez ki ya sen ne yapıyorsun. Haydi bakayım. Onu demokratik bir özgürlük olarak görüyor. Ancak dinen diyor bana düşen söylemektir. Halbuki Resulullah Aleyhisselat Vesselam ne buyuruyor? Man ra amin kun munkaran fal yuqayiruhu biyadi. Fain lam yastatif fa bilisani. Fain lam yastatif fa bilisani. Fain lam yastatif fa bilisani. Fain lam yastatif fa sizden birisi bir münker gördüğü zaman bunu eliyle düzeltsin, buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin, buna da gücü yetmezse o işten buğz etsin, yani nefret etsin, bu da imanın en zayıfıdır. İbrahim abi, şu kısa halde onu bize anlatabilir misin? Üç kişinin o mağarada... İnan ki benim vaktim doldu, anlatırsam hiç şey olmaz. Onu anlatırsam ben tepki görürüm, ben e, bitireceğim dersimi bitireyim. Onu inşallah başka zaman bize hatırlat. Çünkü süreyi doldurmak üzereyim. Allah razı olsun. Anlatırız inşallah onu. Evet arkadaşlar. İkinci korku çeşidi. Beş dakika içinde toparlıyorum. İnsanın üzerine farz olan cihadı emri bil ma'rufe anil münkeri Arkadaşlar lütfen dikkatle dinleyiniz. İnsanın üzerine farz olan cihadı Emri bil ma'ruf ve nehyanil münkeri. Yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı. Şer'i bir mazeret olmaksızın. Sırf insanlardan korktuğu için. Terk etmesi. Böyle bir korku Allah'ın haram kıldığı bir korkudur. Nitekim Rabbimiz Ali İmran suresi 175. ayette şöyle buyuruyor. İnnemâ zelikumus şeytanu yukhavvifûr. Yuhavvifu evliya'ah. fala tafuhum ve in kuntum tu'minun. In kuntum tu'minin. Rabbi buyuruyor ki Ali İmran 175. ayette. İşte o şeytan sizi ancak kendi dostlarıyla korkutur. Şu halde eğer müminler iseniz onlardan korkun. Ee, müminler iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Şimdi bu da deminki söylediğimiz şirk korkuydu. Bu nedir? Haram olan korkudur. Yani adam dinini, diyanetini ya da emri bil ma'ruf, nehyi anil münker iyiliği tesis edip münkerden sakındırma faaliyetlerini ya da bu gibi çalışmalarda ey aman bana bir zarar gelir düşüncesiyle terk etmesidir. İnanın bugünler rahat günlerimizdir. Biraz daha böyle Yaşı yani bana yakın olan arkadaşlar bilirler. Yani 28 Şubat'ı, 1990'lı yıllarda verilen mücadeleyi. Yani gerçekten biz çok gördük. Yani bu korkunun toplum üzerinde çok baskın olduğunu. Yani gerçekten belli bir noktaya gelmiş kimselerin en ufak bir imtihanla nasıl kaybettiğini gördük. Allah subhanahu wa ta'ala dar günde de bol günde de ayaklarımızı dosdoğru dini üzere sabit kılsın. Üçüncüsü ise Allah'ın kendisine asi gelenlere vaat ettiği cezadan korkma. Bu korku Allah'ın şu buyruğunda yer alan korkudur. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ وَخَافَ وَعِيدٍ İşte bu makamımdan korkan ve tehdidimden korkan kimseler içindir. Bir başka Rahman suresi 46. ayette de velimen khafe rabbihi cennetan. Rabbinin huzurunda durmaktan korkanlar için iki cennet vardır. Arkadaşlar bu ölmüş bir korkudur. Hesap verme korkusu. Ben Allah'a nasıl hesap vereceğim korkus. Bir münker veya bir günah işleyeceği zaman Bunun hesabını verememe endişesi ve işlese de bundan ötürü Allah huzurundaki o hesap gününü hatırlayıp bundan ötürü korku duymak. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bunu överek diyor ki: "Ve men hafe makaame Rabbihi cennete." Rabbi'nin huzurunda durmaktan korkanlar için iki cennet vardır. Yani bu korku neyi gerektirir? Tevbeyi gerektirir. Tekrar et yapmamayı gerektirir. Bu sebeple Allah subhanehu ve teala bunu övmüştür. Ve iman mertebelerinin en yükseğidir. Korku ibadetine gelince bu övülen korku ve yerilen korku olmak üzere ikiye ayrılır Korku ibadetine. Övülen korku içinde Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyi barındırmayan korkudur. Yerilen korku Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyi Barındıran korkulur. Mesela adam Allah'tan o kadar korkuyor ki örnek verelim. Allah Allah beni asla affetmez diyerek ne yapıyor? Umutsuz, oluyor. He, umutsuz şey... oluyor. Cenneti artık diyor ki Allah beni affetmez. Vaktinizi almak istemiyorum. Şöyle bir örnek vereceğim. İki gün önce birini kızdırdım herhalde. Bana bir soru sordu. Gerçekten ilim ilmi konuda gayretli bir arkadaş. Yani Sürekli soru sorar almaya çalışır sevdiğim de bir arkadaş yurt dışında şöyle bir soru sordu bana hocam birisi Resulullah'ın şu hadisini delil getirerek aleyhissalatü vesselam benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir hadisine güvenerek faiz yiyor yani ne diyormuş adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati büyük günah işleyenedir. Ya faiz de büyük günahtır. Faiz yiyor. Soru. O biri de diyor ki. Biri de ona çıkıp diyor ki ne? Hayır. Böyle düşünürsen Allah Resulullah'ın sana şefaat etmesine izin vermez. Aleyhisselatü Vesselam. Soru bu. Dedim ki ikisi de hatadır. Dedim ki ikisi de hatadır. Dedi ki niçin? Birisi dedim şeytan onu aldatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin veya veyahut Allah'ın rahmetiyle onu aldatıyor. İkincisi de Allah adına konuşuyor. İkisi de Allah adına konuşuyor. Diyor ki Allah izin vermez. Nereden biliyorsun? Baktım ki bu arkadaş istiyor ki ben şöyle bir şey diyeyim. Evet, böyle bir adama şefaat hak etmez, kalbi rahat edecek gidecek. Ama öyle değil. Bak dedim. Bu ahiretteki durumunu e, e, zorlaştırır. Böyle bir inanç. Ancak şu hadise hatırlattım kendisine. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sizden önceki ümmetlerde. İsmail Bey oturur musunuz? Lütfen oturun şöyle. Lütfen ders yapıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam buyuruyor. Sizden önceki ümmetlerde iki adam vardı. Birisi Abit birisi ise günahkar bir dakika bekleyin gençler birisi abid birisi günahkar günah işleyen günahkardır abid olan gelip ona diyor ki bunu yapma diyor o da diyor ki beni rahat bırak eğer diyor sen bu günahı işlemeye devam edersen Allah seni affetmez ve aleyhisselatü vesselam diyor ki bunlar vefat edip Allah'ın huzuruna geldiler Allah ona dedi ki, sen nereden biliyorsun ben bunu affetmeyeceğim. Dedi benim bugünkü hükmüm senin ateşe girmendir, onun affedilmesidir. dedi. Sahih hadis. Yani ne demek istiyorum? Ey, biz deriz ki vallahi Allah bu günah ey Allah'ı buğz ettirir. Veya bu günahtan sakın veya tövbe et. Niçin? Çünkü cehenneme kolaylaştıran sebepler... Biz insanları bununla ikaz ederiz. Ancak ve ben o ki arkadaşa anlatıyorum küfür ve şirkin dışında faizin ne kadar çirkin olduğunu bana anlatmaya çalışıyor. O da diyor ki bir faiz 20 küsür zinaya bedel ona diyeceğim yazacağım kaldıramaz diye haşa. Annesiyle zina etmiş olsa Allah'ın elindedir dilerse onu bağışlar haşa. Yani ben bunu demek istiyorum ancak o anlayamıyor. Çünkü şirkin dışında bütün günahlar bir soru sordum. El sünnete göre günah işleyip de büyük günah, tövbe etmene etmeyenin durumu nedir? Bu hal üzere ölen. Bir soru. El sünnete göre büyük günah işleyip tövbe etmeden ölenin durumu nedir arkadaşlar? Büyük günah işledi, tövbe etmedi. İşte biz ona diyoruz ki Ve O Allah'ın dilemesindedir. Diler azap eder. Diler bağışlar. Ve o azabı ne kadar sürer biz bilmiyoruz. Ama ebedi cehennemlik midir? Hayır. Tövbe ederek ölürse Olur mu? Tövbe ederek ölürse Allah onu affeder. Bu bize vaat edilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? En te min mijn zemminkemen la la Je hebt een machtige ambassadeur. Je Gerçek een ambassadeur. Lütfen, şeytan şimdi ambassadeur. Je hebt een ambassadeur. bak, sizi een ambassadeur. Je hebt een ambassadeur. Je hebt een ambassadeur. Je hebt een ambassadeur. Je hebt een ambassadeur. Je een ambassadeur. Je ambassadeur. Je een ambassadeur. Je ambassadeur. Diyorlar ki, ibadet edene mükafatlandırması Allah'a vaciptir. Birisi ibadet etmişse Allah ona vaciptir ki onu mükafatlandırsın. Yine birisi günah işlemişse Allah'a vaciptir, onu cezalandırsın. Allah'a bekler. Bakınız saydığım bu akideler hiçbiri ehli sünnetin akidesi değildir. Ancak budur. İşte birisi yerilen korku. Yerilen korku, Allah'tan korkmakla beraber Allah'ın rahmetinden ümit kesen korkudur. İman neydi arkadaşlar? El imanu beynül havf ve arraja. İman, ümit ve korku arasında olmaktır. Namaz kıldık, ümid ederiz ki Rabbimiz bize bunun karşılığını versin. Ama emin olmayız. Korkarız ki ya o namazın hakkını veremediysek, ya Rabbimizi razı edemediysek. İman budur. İman tek başına ümit değildir. İman tek başına korku da değildir. İman ümit ve korku arasında olmaktır. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümit keserler. Övülen korku ise ümitle ve korkuyla beraber ümidi de barındıran korkudur. Son olan korku doğal korkudur. O da beraberinde alçalma, sevgi, tazim, boyun eğme. Bunlar ibadettir çünkü bunlar olmayan korkudur. Düşmandan, yırtıcı hayvandan, göçük altında kalmaktan, boğulmaktan ve benzeri şeylerden korkmak gibi. Bu korku yerilemez. Allah'ın şu buyruğunda Musa Aleyhisselam'ın korkusuyla ilgili olarak zikrettiği korku bu türdendir. فَخَرَجَ مِنْهَا حَائِفَنْ يَتَرَقْقَبْ Diyor ki, Musa korka korka etrafı gözetleyerek o şehirden çıktı. Ne zaman? Hani birini öldürdü istemeyerek korka korka. Dolayısıyla fıtri korku vardır fıtri korku. Karanlıktan korkar köpekten korkar, başka bir şeyden korkar, afetten korkar bunlar normaldir. Ama bu korku ben bana göre, benim anlayışım bu korku da fıtri olmanın ötesine geçerse insanı insana zarar veren bir korkudur. Zaten saydığımız korku, ibadet olan korku içinde e, havf Umid, effendim tazim, olan. Yani sadece Allah'a Allah, duyul gereken je çeşididir. Ve hada, doe alem. de kempo, doe je de kempo, doe je de kempo, doe je de kempo, doe je de kempo, doe je